Musa Aleyhisselam'ın Allah'ı görmek istemesi. Musa Aleyhisselam, Cenab-ı Hak'la konuşurken gözünden perdeler kalkmıştı. Zamansız ve cihetsiz bir şekilde net olarak Arş-ı Alâ'yı seyrediyor. Levh-ı yazan kalemin gıcırtılarını duymaktaydı. Yanında ise Cebrail Aleyhisselam ve yetmiş kişi olduğu halde onlar hiçbir şey işitmediler. Zira Musa Aleyhisselam, çok üstün bir makam ve mertebeye yükselmişti. Nihayet Musa Aleyhisselam bu konuşmadan o kadar lezzet aldı ki şevki iyice arttı. Kendisinde bambaşka bir hal meydana geldi ve Cenab-ı Hakk'ı görmek istedi. Bu arzusunda da ısrar etti. allah Teala ise sen beni göremezsin buyurdu. Musa Aleyhisselam yine talebinde ısrar edince Cenab-ı Hak şu dağa bak. O dağ yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin bunu. Bu dağ Medyen diyarında Zübeyir dinlen büyük bir dağ idi. Bir rivayete göre Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama yetmiş hicap arkasından dirhem kadar nur gösterdi. Nur dağ tecelli etti ve dağ infilak etti. Musa aleyhisselam bu kudret ve azametin ihtişamına dayanamadı, korktu ve bayıldı. Ayet-i Kerime'de bu vaka şöyle anlatılır. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana kendini göster seni göreyim dedi. Rabbi sen beni göremezsin fakat şu dağa bak eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu un ufak etti. Musa da baygın düştü. Ayrılınca dedik: Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim. El Araf 143. Tasavvuf erbabı bu hususta işari olarak buyurmuşlardır ki Musa Aleyhisselam beşeri idrak ile o sonsuz mana ulmanın hakikatini müşahede etmek istedi. Fakat isteğine verilen cevap Arzu ettiği gibi olmadı. Halbuki onun idraki gönül gözüyle birdi. Gönlü kendi zanına göre yeganeydi. Bu sebeple Rabbini görmek istedi. Fakat Musa aleyhisselam tecelli anında bayılıp düştü. O esnada kendisine hal lisanıyla dediler ki Ey Musa! Bu masariyet senin için değildir. Senden sonra gelecek yetim aittir. O da bu hitabı tasdik için, Ya Rabbi seni tesbih ve tenzih ederim. Sana ancak senin zatına has sevgili kıldığın ve kendisine makamların en yükseğini tahsis eylediğin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vasıl olabilir. Benim için olmayan bir şeyi istemekten sana tevbe ederim. Ben müşahede makamlarının en yükseğinin Hazreti Muhammed Mustafa'ya mahsus olduğuna iman edenlerin ilkiyim dedi. Rivayete göre Hz. Musa Aleyhisselam Tur döndüğünde, Allahü Teala'nın nuru hala yüzünde inikas halindeydi. Bu yüzden üç gün müddetle yüzünü örtmüştü. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Musa Aleyhisselam o yüce huzur ve makamdan sonra ona kim baksa ölüyordu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam yüzünü bir örtüyle örttü. İnsanlarla bir müddet o şekilde konuştu. Urve bin Urveyim de şöyle anlatıyor. Musa Aleyhisselam Rabbi ile konuşmasının ardından hanımına yaklaşamıyordu ve yüzünü bir örtüyle örtüyordu. Çünkü kim ona baksa ölüyordu. Hanımı ona dedi ki, Kırk yıldır sana yönelmişim. Beni de bir nazar, bir bakış ile faydalandırsan bunun üzerine Musa aleyhisselam örtüyü kaldırdı. Yüzündeki güneş gibi bir nur hanımını kaplayıverdi. Gözleri kamaştı. Hanımı derhal kendi yüzünü elleriyle kapadı ve Allah için secdeyi vardı. Vehbin Münebbihte şöyle diyor. Musa aleyhisselam Allah ile her mukalemesinin ardından üç gün boyunca yüzünde müthiş bir nur görülür. Hz. Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda Zat-ı İlahi'den bir tecelli kırıntısı karşısında bayılıp düşmüş ve ardından üç gün yüzünü örtmesini icap ettirecek derecede bir nur ikasına mazhar olmuştu. Azbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cenab-ı Hakla ile Miraç'ta sidret Müntehan'ın da ötesinde Kur'an'ı beyan ile birleştirilmiş iki yay arası kadar hatta daha da yakın olarak tavsif edilen bir vuslat anında mukaleme ve müşahede nimetine ermişti. O halde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de niçin Hz. Musa aleyhisselam'daki gibi bir tesir izi görülmediği hususunu Ehlullah Haziratı şu şekilde izah ederler. Hz. Musa aleyhisselam o halleri yaşarken telvin sahibiydi. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam ise temkin sahibiydi. Şöyle ki, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daimi bir müşahede huzurundaydı. Miraçta sadece bir huzurdan diğer bir huzura ve bir müşahede keyfiyetinden farklı bir müşahede keyfiyetine geçirilmiştir. İşte bu hususiyeti sebebiyle de hadis-i şeriflerinde ben sizden biriniz gibi değil, Rabbimin yanında gecelerim, Rabbim beni yedirir, içerir. ''Benim Cenab-ı Hakk ile öyle anlarım olur ki onlara ne bir mükarep melek ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz.'' buyurmuştur. Yine Ehlullah Hazreti Cenab-ı Hakk'ın ''Ya Musa sen beni göremezsin'' hitabını da işare olarak şöyle tefsir etmişlerdir. ''Ya Musa sen mevcut oldukça yani sen bende fani olmadıkça ben senin için gizliyimdir. Şayet sen.'' ''Ben de fani olursan, ben sana aşikar olur. Yani, semada güneş varken nasıl yıldızlar gözükmüyorsa, denize ulaşan bir dere onda nasıl kayboluyorsa, bir taş göze sürümü olarak çekildiği zaman nasıl kendinde taştıktan bir şey kalmıyorsa, bir buğday tanesi vücuda gıda olarak girdikten sonra nasıl buğdaylığını kaybediyorsa, Allah'ta fani olanında izafi ve turabi vücudu manen kaybolur, kendisine yabancılaşır. Nitekim Mevlana Celaleddin'in Rumi, nefsin esaretinden kurtulmak için büyük bir istiyak ile ölüm anını bekledi. O ana, Şebi Arus, düğün gecesi dedi. Hallacı Mansur'da daldığı manevi bir sekir halinde, ''Dostlar beni öldürünüz, zira benim kurtuluşum ölümümdedir.'' dedi. Yaşanan bu hale tasavvufta vahdedi vücut veya vahdedi şuhut denir. Ancak bu geçici bir haldir ve bu manevi halin hakiki keyfiyetini ancak o hali yaşayanlar bilir. Cenab-ı Hakla ezeli olan kelam sıfatının tecellisiyle konuşması neticesinde Musa aleyhisselam da çok tatlı ve hoş bir zevk hali hasıl olmuştu. O bu haldeyken Cenab-ı Hak'ka Rabbim seni göreyim diye ısrar etti. Neticede zatı ilahiden bir tecelli karşısında dağ infilak etti, Musa aleyhisselam bayıldı. Kendisine gelince de istiğfar etti. Musa aleyhisselam Allah'ın sözlerini duyunca adeta kendisinin dünyada olduğunu unutmuş, ahirete cennet ve cemalullah'a kavuştuğunu zannetmişti. Rivayete göre nur ilahinin kırıntı kabilinden bir tecellisiyle infilak eden dağ, paramparça oldu. Her parçası bir yere dağıldı. daha adeta un gibi savruldu. Dağılıp deryalara düştü. Ondan içine bir parça düşen sular tatlı oldu. Bu sulardan içen hastalar şifa buldu. Allahu Teala kelamdaki büyük bir tecellisi olan Kur'an-ı Kerim hakkında da ayet-i kerimede şöyle buyurur. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek, paramparça olmuş görürdü. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. El-Haşr 21 Bu sebeple yüce dağlarıyla yer ve engin ufuklarıyla gökler, ilahi emaneti yüklenmekten çekinmişler. Bu hakikati de Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar, ''Bunu yüklenmekten çekindiler, mesuliyetinden korktular, onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir.'' El Ahzab 72 Hz. Musa Aleyhisselam'ın mükalemesinden sonra Tevrat nazil olmaya başladı. 7 veya 10 levha halinde inzal buyuruldu, 40 cüzidi. Tevrat nazil olurken Cebrail Aleyhisselam ile beraber, her harf için bir melek vazifelendirildi. Bu melekler Tur Dağı'nın başında Tevrat'ı Hazreti Musa'ya takdim ettiler. Tur Dağı'ndaki bir mülakat. Musa Aleyhisselam'ın Allahü Teala ile olan bir mülakatini Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle anlatır. Hazreti Musa Aleyhisselam kendisine has olduğunu sandığı altı hususiyetten bir de sevmediği yedinci vasıftan Rabbine sualde bulundu. Ya Rabbi, hangi kulun en müttakidir? Devamlı zikreden ve asla unutmayandır. Hangi kulun en çok hidayette olandır? Hidayete tabi olan, kitap ve sünnetin muhtevasında yaşayanlardır. Hangi kulun hüküm vermede en adildir? İnsanlar hakkında, kendi hakkında hükmettiği gibi hükmedendir. Hangi kulun en halindir? İlimden asla doymayan ve ilmini ilfana çeviren. Yani yaşayışıyla tebliğ eden. Hangi kulun en şereflidir? Güçlüyken affetmesini bilendir. Hangi kulun en zengindir? Kendisine verilene razı olan ve infak edendir. Hangi kulun en fakirdir? Sahibi menkus. Yani hali noksan olan kendisine verileni az bulup fazlasını isteyen kanatten mahrum olan,